Sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor. Hoş geldiniz efendim sevgili seyirciler. Stüdyomuzda Oktay Demirci var. Bu karlı kış gününde gerçekten de büyük bir mücadele sonucunda radyomuza vardı. Aynı mücadeleyi gösteremeyen, göstermeye ha? tenezzül bile etmeyen Fahir Ünç şu anda evinde yatıyor kendisine. Ama, ama, ee... Buradan rahmet diliyoruz. Bir saniye o zaman ee, ben Çünkü... mikrofonla değişikliği mi yapayım acaba? Ne yaparsan yap bilmiyorum. Oktay ben şey ha. yapmıyorum. Karışmıyorum artık sizin işlerinizde hiç anlamıyorum. Allah Allah ne oldu ha? Çok güzel oldu şu anda mikrofonları değiştirdim. Çünkü senin oradan iki tane düğmeye basmandan daha kolay benim burada mikrofon değiştirmem. Elbette. O, o yüzden yani şöyle bir düşünüyorum. Günaydın sevgili dinleyiciler, Günaydın sevgili enge ve Günaydın bazı olayları kaldıramayan Fahri Ömür. Yarınlara günaydın. Yarınlara günaydın. İnsanlığa ya. günaydın. Umumla Okullar günaydın. tatil mi? Öncelikle değil galiba değil mi? Servis gördük mü biz hiç gelirken yolda? Biz tatil verdik Ali'ne. Hayır really... Veli Ebeway'in tatili verdiniz siz. Ebeway'in tatili. Ebeway'in tatili serbest. Tabii Ebeway'in tatili serbest <gülüyor> öyle bir şey. Güneş çıkacak bütün karlar eriyecek diye bir teori vardı. Geçen sefer öyle olmuştu ne kadar güzel ama ben dün internetten bakıyordum da şey demiş Veli Önümüzdeki hafta sonuna kadar buzlanma, toplu taşıma araçlarını kullanın bol bol falan demişler. Toplu taşıma araçları, kayan toplu taşıma araçları olursa da onların kabak lastik birlikte olduğunu kayın. bilin. Birlikte kayalım. Yani, yani. şey olacaksın tek tek ay, arabalar kaymasın. Hı hı. Hep birlikte kayalım. Ve de e, toplu taşıma araçlarını bilerken lastiklere bakmayı ihmal etmeyin. Yani kabak mı değil ben mi de, şey mi? Ben anlamıyorum ya kabak lastik nasıl anlaşılıyor? Valla ben de onu bilmiyorum ya. Yani o... bakarsan bizim arabanın lastiğinin üstünde hala bir takım hatlar... Seziliyor. Ama onların belli bir derinlikte mi olması lazım kabak olmaması? Büyük ihtimalle geçim. Büyük ihtimalle biliyorsun. belli bir derinlikte, belli bir şekilde olması lazım. Ee, ben Şöyle bir lastiğe de... bakarım lastik mi diye. Bir de ee... kaba bakarım kabak mı diye. Yok şeyden anlayacaksın ya işte en güzeli. Ee, Yola sen... çıkıp kayıyorsan kabaksın. Ha. Şöyle bir uzaktan bakacaksın hangi arabaların kabak lastiği olduğu zaten belli olur öyle vızır vızır kayan arabaları gördük. Şimdi bir de sabah donması var ama gün içinde daha da rahat olacaktır yollar. Ama ne donması? Ya buz oluyor ya. Heh. Yani sabah doğru onlar biraz şey yoğun oluyor da. Gün içinde öyle doğru artık yavaş yavaş her taraf fışır fışır erimiş olur. Evet kardan karın o saflığından gereği iğrençlik, çamur rezalet kalmış olur sadece. Ankara'da çamur rezalet. <gülüyor> evet. Yollar falan hiçbir yer tatil değil. Haruncu Hanım hiç bir tatil Yol, olacak. Keşke yollar tatil olsaydı. Hiçbir yer tatil değil. Gidebiliyorsunuz. buyurun. Hatta dün gece e, Melik Gökçek e, tabii ki e, liderliğinde belediye başkanlığıyla e, valilik istişarede bulunmuş. Galiba Hı. meteoroloji de bu diyalogun içindeymiş anladığım kadarıyla. Hiç bizi e, çağırmıyorlar. Hiç vallahi hiç haberimiz sonradan haberimiz oluyor. Saatlerce konuşulmuş tatil edelim mi etmeyelim mi ne oldu falan filan diye. Sonra belli bir saatten sonra güneş kendini gösterecek rahat olun şey geldikten sonra tamam o zaman tatil etmeyelim diyerek rahat onun ıı, pas demişti. <gülüyor> rahat olmaya karar verildi. Ama galiba pek kimse okula gitmedi bugün. Öyle bir şey sezdim ben. tabi ee, tabii dünkü 6 küre ödüllerini etkisi de vardı vallahi. Evet, de sabahladı vallahi. Sabahladım sabah izledim canım seyretti. benim ya, canım benim. Ben zaten okula gidemam diye en son bir şişesini sallıyordu bu boş diye. Ay kıyamam ben onu, Çocuğu tabii. yetiştirmede yani şu, hatalar yaptık ama dur bakalım nerede ya Şu altın küreyi de pazar gecesine koyuyorlar ya yazık yani Öğrenciler de var izlemek isteyen mini mini Doğru. kardeşlerimiz var yani Artık bir onun şeyini de yapsınlar ee, Dün gece sabaha karşı altın küre ödülleri 69. 69.sü e, verildi Oscar'ın habercisi sayılan ee, ödülleri açıklamaya başlayalım biz de yavaş yavaş izlemeyen dinleyicilerimiz için ama Altın Allah. küre ödüllerinin tek esprisi Oscar'ın habercisi olması ya Ben ona biraz üzülüyorum ya Hakikaten sanki böyle bir şey gibi Böyle e, ne bileyim Köylü yerlerinin Falan böyle bilgeleri vardır ya <gülüyor> Tecrübeleriyle falan Konuşurlar herkese şey e, Oscar'ı da artık şey alır Altın küre Altın globlar. ...habercisi olduğundan kelle... ...diye böyle bir... ...nedir yani... İşte... ...altın kürede başka bir şeyin habercisi olsun... ...bir Oscar'ın habercisi olmak ne... ...Oscar neyin habercisi? Bak ne güzel... ...Oscar başlı başına Oscar... ...Mobel'in habercisi var mı? Yok... ...yani bir ödül... ...kendi başına anılması lazım... ...ya işte doğru da işte... ...zamanında şey yaparken... ...esas Oscar'dan önce... ...biz Oscar'ı... ...aşağı yukarı hissettiriyoruz... ...diye anlatınca... ...bu altın küreyi düzenleyenler... ...yapışıp kalmış... Yapışıp kal. Her sene bir değişik bir şey yapıyorlar. Tabii bu Oscar'ın habercisi demiyorlar ki kendi ödül törenlerine. Yani bu bu hep bizim gibi pis medyanın şeyi. Yani adamlar kendi kendilerine böyle anlatmıyorlar ki. Her şeyi yaptılar ya. Ödülleri verdiler. Bütün yemekler bedavaymış ya. Bütün A'dan Z'ye bütün yemek. Ne kadar Hiç güzel. Davetiye sınırlaması yokmuş. Oscarlarda sırf iyi şey olsun diye yani. Oscarlarda da istediğin kadar yiyorsun Aa. ama yediğin kadar ödüyorsun sonra. Aa, olur mu? Bir tek kazananlara bedava. iki kişi şey var sınır var benim bildiğim. Her davetiye de ve üstünü üstünü getiremiyorsun Oscar törenleri çok çok çok Aa, sıkıyorlar. Oscar törenleriyle altın küre ödüllerinin tamam temel farkını ben hatırladım. Altın küre ödülleri restoran tipi. Evet altın küre yemek servisi var. Alış. Oscar'da tiyatro salonuna koyuyorlar Aa, adamları. Olur mu? After Party var Oscar'da. After de After Party'de zaten salonun yarısı morali bozulduğunda... Ya beşte bir oranında düşüş oluyor. Düşün. Doğru bazıları da altıda bir. Gelmiyorlar falan filan. Şeyde Golden Globe'da demanlı servis. Tapasları dolaştırıyorlarmış. Alır mısınız? Alır, mısınız, alır mısınız? <gülüyor> Böyle bir şey varmış ya. Yani. Golden Globe'da şey yok ama. Tören başlayınca demiş. Bizim tek prensibimiz var demiş altın küre... ...in başkanı... ...Muallem <gülüyor> <gülüyor> Küre... <gülüyor> <gülüyor> ...bildiğim kadarıyla... Bu da bir tek prensibimiz var. Tören başlayınca servisi kesiyoruz arkadaşlar. Hala ha, servis yapan Gary Darson servis elemanları varmış ya. Reklam aralarında hızlı hızlı bir içki şeyi falan, top boşları alıyorlar. Masalar temiz görünsün diye. O yüzden Altın Küre'de daha çok şey var. Gerilim var aslında. Hani kimin hangi Kime masaya oturduğu çünkü o da var. Hem o var. Size ne geldi tatlı parfe. Hem de kimi kiminle oturttular? Ne oldu mesela Meltem Cumbulu kiminle oturttular? Bu Altın Küre'de bizim yani Türkiye'nin konuşması gereken konu bu ya Meltem Cumbul'u seyredemedik ne? seyreden dinleyicimiz varsa bir de ekran boş. gerçi seyreden dinleyicimiz herhalde şimdi e, uyuyordur pire... mu diyorsun <gülüyor> pireler için şey yapıyordur <gülüyor> havaalanı olarak görev yapıyordur ama yok yok varsa sevgili dinleyiciler bir arayayım bizi de Meltem Cumbul e, sahnede ne yaptı? Sizin aldığınız izlenim canlı canlı izlerken aldığınız izlenim neydi? O heyecan tabi Türk izleyicileri coştu herhalde Meltem Cumbull'u gördüklerinde. Tabi ya üçlü çekildi bizim apartmanda ben ona mı uyandım? Ben gece vakti bir ses duydum hayırdır ne oluyor falan diye şey yaptım sonra birden kesildi. Herhalde Meltem Cumbula coşanlar var. Tabi coşar adada. işte diyorum ya dizlerin üstünde kayıp bir de dışarısı da kar müsait e, kayıp üçlü çektiriyordu. Evli döndü insanlar. <gülüyor> Evli <gülüyor> çiftler için büyük neşe oldu. Ödüllerin tam listesi elimde Aa, aman onu hemen söylemeye Ama istersen e, çok vaktimiz de yok. En onurlu, en şerefli ödülü gecenin bir numaralı ödülünü ben söyleyeyim. Morgan Freeman. Cecil Dömil ödülünü aldı. Hmm. Cecil Demil'i de biliyorsun yani. Cecil Cecil Anadolu Anadolu ödülünü çekti. E, Cecil Demil ödülünü Morgan Freeman aldı. Usta oyuncu Morgan Freeman diyebilir miyiz? Büyük usta oyuncu. Bunlar Clint Eastwood'la biz ahiretlik olduk artık diye. Morgan Freeman... Filmleri öyle çekiyorlardı. <gülüyor> Mesela bu Clint Eastwood'la mı? Clint Eastwood'a biri öyle desin var ya ağzını burnunu kırar ha. Ben sana söyleyeyim. Clint Eastwood'u şey yaparken bir, bir daha düşün. Örnekte bile kullanırken Ege. Ne, ne, ne olmuş ya? ne Biraz sinirli var. bir yapımın insanı. Hele de çalışırken çok sinirli oluyorum demiş. Bana sökmez demiş Morgan Freeman. Morgan, Morgan Freeman da çok iyidir canım. Morgan Freeman'a şey bir şey diyemiyordur. Tamam be Morgan diyordur yani. Bunu böyle bir nasıl istersen Morgan vaktimiz az diyor. Bacanak diyorlarmış birbirlerine zaten. Öyle. Morgan, Morgan Freeman'ın Freeman herkesin herhalde çok merak ettiği ödüldür. Bu Se onur ödülü, ödü, sesini Dömil, onur ödülünü kim alacak diye Morgan Freeman aldı. <gülüyor> Bir şeye dayanmıyor değil mi? Sesi yani onur ödülü tamam pek çok şeye dayanıyor ama net gösterilen bir Yaşam şey yoktu. boyu falan fıstığı. Yani şu filmle aldı değil, bütün filmleriyle aldı. Bir filminle değil, bütün filminizle biz size... Bütün filmlerimle ödüm aldım diye evine döndü. Ne kadar da bunu verdiler falan diye. Orada kesin bir artist artist bir konuşma da yapmıştı. Kim vermiş Mor ödülü Morgan Freeman'a? Morgan Freeman'a ödülü kızı vermiş. <gülüyor> Evet, çok inan çok inandırıcı bir Muamber şey. Muammer Golden Globe'u kızı vermiş. <gülüyor> Serenay Golden Globe. <gülüyor> Muammer Küre. Orada biraz da bir şey olmuş yani. <gülüyor> Korpil işlemiş. En ya. iyi film. En iyi film tabii ki ona da gireceğiz. Descendants. Hepsine hepsine gireceğiz o zaman. Hepsine sonra mı girelim? Nasıl yapalım? Neymiş bu Descendants hiç bilmiyoruz filmler. George Clooney'nin filmi diye geçer. Evet George Clooney de aldı bu film sayesinde. George... En iyi erkek oyuncuyu da aldı. E, artık bu sene Oscar'ların habercisi olduğuna göre George Clooney'nin Oscar almasını bekliyoruz. Öyle bir hak iddia eder mi bir oyuncu? Hani bu habercisi hani diyor, habercisiydi? Hani habercisiydi? Efendim o bizi bağlamıyor mu diyorlar ya da Oscar o bizi bağlamaz mı diyor? O zaman gidip Altın Küre'ye şikayet mi ediyorsun? Bir ödül daha mı veriyorlar sana? Al al. <gülüyor> o zaman bunu da al. İki tane ödülün olsun. Muammer Küre'nin sıkıntıları. Yani bir Golden Globe diye bir şey düzenledi. Golden Globe'u al Gidiyor Oscar'larda bağırıyor, çağırıyor. Ondan sonra da... Hem maddi hem manevi adamın yaşadığı sıkıntılar ne kadar büyük ya. Yani seneye zaten yemeklerin tamamen kaldırılmasından falan bahsediliyor şu anda. Gerçi işte evden o bir yandıysa. Hadi ya evden o mi getiriyormuş? Semeha Küre. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın Günay ay, ay, ay, dın. Evet Burslı efendim neler olmuş Golden Globist'te? Golden Globist'in öncelikle Oscar habercisi deniyor ama hiç öyle olmadığını Kendi kendine başlı başına bir e, e, altın küre e, ödülleri olduğunu ve pek çok şey anlattığını bir belirtelim. Ayrıca. basınlar hocam. Oscar habercisi işte başka bir espirisi yok. En iyi film. The Descendants nedir bu filmin konusu? Ağır film mi Oktay bu? Biraz ağır bir film. Ben hepsini bilmiyorum ya. Descendants'ı bilmiyorum. İzlemedim. George Clooney olduğunu biliyorum bir tek Descendants'ta The Help adaymış. Hugo adaymış. Aday mı? Eyes, Eyes of ya. March, Moneyball ve War Horse adaymış. Ama bu diğer <gülüyor> Golden Globes biliyoruz. adayı uh, aldı diyoruz uh, Descendants için. Hadi bakalım. Martin Scorsese almış Hugo ile en iyi yönetmen. En iyi kadın i̇yi, oyuncu geliyor yalnız Martin Scorsese, Melly Streep falan bu ödüller almaya ama en iyi kadın oyuncu e, adaylarına bakıyorum. Rooney Mara kimdi? Ha evet o da şey bu ejderha dövmeli kız. Rooney Mara şeyin e, Daniel Craig'in Eski işte. sevgilisi. Öyle mi? Filmde mi aşık olmuş? Filmde mi aşık olmuşlar? Çünkü Türkan Şoray ile ne diyor? <gülüyor> Cihan Unal. <gülüyor> Cihan Ünal, o kadın. O Kadın Filminde Aşık Olmuşlardır. Evet Doğru. O Kadın Filminde Aşık Olup Deprem Filminde e, Şeye Hamileydi. Neydi? Yağmura. Yağmura. <gülüyor> <Evet>. Bu Bilgileri <gülüyor> de verdikten sonra. <gülüyor> o zaman bir magazin bilgisi daha verelim. <gülüyor> Ver bakalım. Ünlü olmadan önce Kudsi ve Berksan ev arkadaşıydım. <gülüyor> ee, bunu da verelim. Glenn Close. Glenn Albert Close. Albert Nobbs filmiyle erkek olduğu filmde e, adaydı Meryl Streep. Hangi Irony. filmde bir daha söyle bakayım? Albert Nobbs. Tamam. Tamamen erkek oluyor filmde. Hakikaten yani daha doğrusu erkek gibi yaşamak zorunda kalan bir kadını canlandırıyordu. Tamamen erkek oluyor deyince çok net oldu zaten. Evet doğru. İyi ayrıca böyle bir vurguladım bilmiyorum evet. Viola Davis. Aa, The Help. Sevgili Viola. Viola yani kimdi o kadını onu çok güzel. Aynı yapmışlar bayağı mesela şimdi filmde ağlıyor. Aynı ağlıyor. Zannediyorsun ki gerçekten ağlıyor. Yani, halbuki rol. Halbuki rol. E... <gülüyor> küreği. Altın küreği. Getirilen en yüzeysel eleştiriler bizi problemiz. Aslında rol yapıyordu orada demişler zaten. <gülüyor> Jüri Şenim. Gerçekten mi ağlıyor demişler rol mü yaptılar? <gülüyor> Hayır. İşlerinden bir tane jüriler... <gülüyor> jüriden biri tam uyuklarken şey demiş. Mahsus yapıyor mahsus mahsus <gülüyor> demiş. Tilda Swinton var bir de we need to talk about. Ya ben de. o filmden biraz çekiniyorum. O filmden herkes çekinmiş. O zaten filmden ben... biraz çekiniyorum izlemeye. Tilda Swinton. Tilda Swinton zaten e, insanı sevdiğimiz, huzursuz eden oyunculardan. Sevdiğimiz bir, bir oyuncu sevdiğimiz bir kadın oyuncu. Ama Glenn Close ama. keşke alsaydı. Glenn Close şundan alsaydı diyorum. Belki biraz siniri yatışırdı. Ben bu kadar gergin kadını hem kamera önünde hem kamera arkasında görmedim hayatımda o da konuk olarak izledim. Hı -hı. Gene Damages'teki kadın kadar o Damages'teki kadın işte e, konuk olsa o kadar gergin olurdu. <gülüyor> sen ondan kurtulamıyorsun da onunla. Ben o kadından korkum. Her kadar... Glenn Close'a baktığın zaman o aklına geliyor. Halbuki mesela hakikaten ödülü alsaydı keşke. Çok da güzel oynamış şeyde. Dangerous Orada Mind... da mahsus yapmış baya. Dangerous Minds'ı izlemiş miydin sen? İzlemiştim ben. Oradan. Ben mesela ben hala o onun Tabii. etkisinden çıkamam. <gülüyor> Glenn Close'a <gülüyor> Neyse mi? dönelim. Dangerous Minds değil. Dangerous... Ha, evet evet doğru. Şey, değil mi? Best performance by an actor in a motion picture. Yani e, filmde artistlik yapanlar. George Clooney ödül aldı Descendants'la. Leonardo DiCaprio, J. Edgar adlı filmle. Michael Fassbender. Shame. Shame. Ryan Gosling. O filmi de çok merak ediyoruz. Eyes of March ve Brad Pitt Moneyball. Moneyball filmiyle Golden Ball'leri alamadı diyoruz Brad Pitt'e de. Brad Pitt bastonla mı geldi acaba töreni? Öyle bir şey vardı baston bundan sonra baston kullanacağım diye altın küre evlilerine 100 yüzey aldı George kulun diye <'u> baston teni <gülüyor> olmadan indireceğim diye <gülüyor> yanlar çaklı George kulun <gülüyor> <gülüyor> evet. yeni film aa çok güzel film varmış niye ben onu şey yapmam Müzikal veya komedi dala mı komedi dala mı Fifty Fifty diye film varmış Gidiz, izleyemedik The Artist diye bir film Ödülleri almış Bridesmaids The Artist de çok e, şey oldu Çok konuşuldu e, Çok da enteresan çok da film. Almış Gezici bari. Film Festivali'nde galiba izleme şansı vardı e, Ankaralılar olarak bizim e, Ama artık Vizyona girmesini bekleyeceğiz Önümüzdeki günlerde herhalde girer Bridesmaids alsaydı keşke alamamış Midnight in Paris My Week with Merlin adlı filmlerde Diğer ödül alamayan filmler Efendim komedi ve müzikal dalında en iyi artist. The artistteki Vay, hanım çocuk efendim. mu? Hanım efendim mi? Hı -hı. Michael Williams, Merlin'le hafta sonu haftam. Michael ve Marilyn almış Michelle Williams olabilir mi acaba? Michelle mi? Ha evet doğru. Doğru doğru ya kadın değil mi? Hı -hı. Kate Winslet, Kristen Wiig, Charlize Theron ve Judy Foster da nanayları aldılar. Hı -hı. Michelle Williams öldürü sallarken Biyografisi Michelle Williams. Hadi bakalım güzel miymiş Avelims? Fotoğraf var mı senin önünde? Yok. Güzel çıkmış mı fotoğrafta? En güzelimmiş ama. Aslında daha güzelim ama bu fotoğrafta pek güzel çıkmışım <gülüyor> demiştim. Ondan sonra komedi veya müzikaldeki en iyi aktör Jean Dujardin Şeydeki artistteki artist. Adam evet. De artistteki adam. Efendim Ryan Gosling falan filan bunlar Owen Wilson'lar Ryan Hep Gosling. Yüzyılın en adamları. yakışıklı adamı diye geçiyor son dönemde. George Clooney'nin sinir olduğu adam diye geçer. Başka? En iyi animasyon... ...tenten almış. Arabalar 2. Bırak o göper filmi. Ondan sonra çizmeli kedi, Rango falan filan. Bunlar hep palavra. <gülüyor> <gülüyor> en iyi yabancı film. Avuklar Demirgen'in haftasını... ...orijinal kopyasını Oo, izledi. The Separation, A Separation almış? Separation almış. Ondan Çok güzel film sevgili bakıyoruz. dinleyiciler. Ne yapın ne edin izleyin. Bir zamanlar adımda yok mu? Ne? Ne? Ne dedin? Bir Zamanlar Anadolu'da. Bir Zamanlar Anadolu'da Oscar'da alay. Ama bu Oscar'ın habercisiydi diyebiliyoruz. İşte o kadar haber verememişler. Verememiş bir yere verememiş kadar haberde. E Separation'ı ne yapın, ne edin? izleyin sevgili dinleyiciler bir kere daha sonra. Yardımcı Erkek Oyuncu. Christopher Plummer. Beginners. Hee Christopher Plummer. En iyi yönetmen Martin Scorsese. Hugo. Ondan sonra en iyi senaryo Woody Allen, Midnight in Paris. İyi olmuş o. Çok güzel filmdi. En iyi film şarkısı, en iyi film müziği Ludovic Bors. Artistin. Artistin. Tamam. Ama Madonna aldı diye biliyorum ben. O en iyi film şarkısını almış. Masterpiece gene artist yok. O W.E. diye bir film. Ne hmm. o? W.E. demek ki. ismi oysa filmde olur. odur. <gülüyor> <gülüyor> Tüm halde güzel. Çünkü genelde Oscar habercisi olduğundan böyle oluyor. Filmler böyle. Çok güzelmiş. Peki en iyi televizyon dizisi. Bir dakika dur ya şey. Eee... Meryl Streep'ten bahsetmedin. Meryl Streep. Ha en iyi kadın oyuncuyu aldı. Meryl Streep aldı değil tabii, mi tabii. en iyi kadın oyuncuyu? Ama ee, film, filme... Kraliçe rolüyle. Film biraz e, şeymiş. Demir Iron Lady. Lady. Biraz... Ama kraliçe diyorum ya. Derin Lady. Derin Lady yani Margaret Thatcher. E, film biraz uyduruk ama oyuncumuz şahanedir diyerek ödülü verdiler. En iyi televizyon dizisi Homeland olmuş. Iyi... Homeland'i izlemek lazım. Komedi dizisi de of Thrones, Game of Thrones bir şey alamamış. American Horror Story'i bir şey alamamış. Boardwalk Empire bir şey alamamış. O geçen sene almıştı değil mi? Boardwalk Empire. Homeland'deki rolüyle Claire Danes en iyi kadın oyuncu ödülünü almış. Homeland, memleket. Ondan sonra Kelsey Grammer Bostaki rolüyle bilmiyorum ben bu diziyi. Hmm. En iyi erkek oyuncusu. Hmm. En iyi erkek oyuncusu. Grammer. Modern evet. Family en iyi komedi. Yakışır. Laura Dern ee, Enlightened diye en iyi komedi oyuncusu. Kadın komedi oyuncusu. En iyi erkek komedi oyuncusu da Matt LeBlanc. Aa, hmm. Onda yeni dizisi mi var? Episodes diye. Episodes diye dizisi of, var. Frans'taki evet. çocuk değil mi? Hı -hı. Joy... Joy. Evet. Hayırlı olsun diyoruz tüm müdürler. Hadi müdüller. bakalım. Modern sabahlar Modern sabahlar Merakla beklenen bir ödül töreni daha geride kaldı sevgili dinleyiciler. Neden <gülüyor> haberi ödüllerden bahsediyoruz dersiniz. Çünkü kar nedeniyle hiçbir gazeteye ulaşamadık bugün. Biz de elimizdeki tek veri olan ödül töreni üstüne uzun uzun konuşuyoruz. İsterseniz bir kez daha şey yapalım. Bir kez daha üzerinden geçmiyorum. Çünkü yani akşam bu töreni bekleyen dinleyicilerimiz var. Aa evet onunla ilgili bir Ben onu Twitter'dan, okudan, Twitter'dan. Evet, gördüm. Mesela... Sevgili Serhan, Serhan daha bu akşam töreni bekliyormuş. Ve şu anda bizi dinlemediği için Şimdi ödül törenlerinde e, garip tarafı şu. Hani futbol müsabakası seyretmek gibi. Hı hı. Yani bir takımın taraftarı oluyorsun. O alınca maçı seviniyorsun. Kaybedince üzülüyorsun. Ödül törenlerini de öyle izleyenler var. Ama oyunculuğun, filmin taraftarlığı diye bir şey yok. O çok garip. Yani bir kere çünkü o film yani adamın yıllarca aynı filmi çekiyor olsa mesela Rambo. Rambo bu sene gene ödülleri aldı Rambo 5 falan diye bir şey... ...olmadığında adam bir tane film çekiyor. Bazen kötü çekiyor, bazen iyi çekiyor. Bir oyuncu bir film iyi, filmde kötü. Mesela Morgan Freeman taraftarları olsa... Hı hı. ...çünkü yaşam boyu ödülü gibi özel bir ödül aldı ya... ...onun sevinirsin Onun dışında... E dizilerde var o senin dediğin şey. Yani diziyi izliyorsun mesela birinci Her. sezondan itibaren hastası oluyorsun. İşte ille de Mad Men diyorsun ondan sonra. İlle de 24 diyorsun. Veya ille de e, ne diyorsun... Bir iki dizi daha söyle bana ödülleri sürekli toplamıyor. House diyorsun mesela. Lost diyorsun. House Lost diyorsun. diyorsun. Efendim Breaking Bad diyorsun. O zaman işte oradaki adamın da taraftarı oluyorsun. Dizini de, hele de bazı diziyi mesela bir dizinin hastasıyken diğer diziyi sevmiyorsan ve sevmediğin dizi gidip de ödül alıyorsa o zaman işte nefret suçuna yönelme oluyor. Ama Maalesef. insan o hale geliyor ben anlamıyorum hakikaten de ya çok garip bir his o. Yani bir diziyi sahiplenmek falan filan kimse izlemesin sadece ben izleyeyim demek de doğru değil. Bu müzikte öyle bir şey var ya hı hı. kimse bilmez ben onu bayağı uzun zaman ilk albümden beri dinlerim diye. Dizide çünkü işin zevkini e, arttıran şey ne kadar çok kişi izlerse o kadar çok konuşulacak konu var. E niye sende şey olmuyor mu ya bende oluyor. Yani mesela bir dizi şöyle böyle böyle bir dizi varmış. Haydin hep beraber izleyelim diyerek evet, tabii, e, tabii. birileriyle beraber izlemek. Ama yani o diziyi de gündeme senin getirmen ayrı bir şey veriyor. Ee, Türkiye'ye ben getirdim insan. diyor. Türkiye'ye ben getirdim olmasa da mesela ayrancı semalarına ben getirdim diyebiliyorsun. Benim için mesela. Sen mesela işte kendi muhitinde böyle bir şeyin olur. Yani öyle bir mutluluk da veriyor ama tabii beraber izlemek ayrı bir şey. Ayrı bir şey Ödül töreninde öyle izliyorsun ya. İşte yani nasıl o noktaya dizi? geliyoruz anlamıyorum ya bir adamın taraftarı oluyoruz bir ödül alınca seviniyoruz almayınca sevinmiyoruz bu adam maaşı düzgün yattığı zaman da sevinmemiz lazım o zaman şimdi şey düşün House'u düşün en çok kazanan oyuncu değil mi adam Amerika'da erkek oyuncu evet, diye Hı -hı. diziden kazanan bunun maaşı her ay yattığında keşke Twitter'dan falan duyursa maaşı yattıkmış diye işte. biz, biz sevinsek yani onun gibi bir şey maaşına zam geldiğinde sevinsek öyle bir garip bir şekilde insan bir gruba ait olmak istiyor galiba bazen de grubu kendisi mi kurmak istiyor? Evet tabi canım değilmiş. yani öyle bir şey var yani taraftarlık müessesesi dediğin şeyin derinlerine gider bu senin sorduğun sorular yani grubu kendin kur ya da işte bir gruba dahil ol o işte bir yerde olmak bir şey yapmak bir şey hissetmek süper, heyecan duymak yani süper organizasyon geldi biz mesela Oscarlar ne zamandı? Oscar'lar 10 gün geriye gelir. Sefet. <gülüyor> Mayıs. Mayıs gibi bir mart gibi olabilir. Mart gibi falan mart gibi, Şubat mart, sonu mart son. gibi. İşte işte iki ay bir ay var. Bizim dükkan açılmış olur mu o zaman? Olur herhalde. Orada canım. bir Oscar gecesi, gecesi mi yapsak? Zaten hava soğuk olacak. İster istemez kırmızı halı sermemiz lazım. Kayma Yapalım. olmasın diye. Yapalım. Yapalım yalnız bizim e, şey tertibatımız yok. Mi? Ne? Ee, televizyon tipi bir tane. Yani Oscar gecesi Oscar'ın ödüllerin dağıtıldığı gece. Biz de orada başka bir şeyler yapalım anlamında söylüyorsun değil mi? Hayır Oscar'ı canlı izleyelim. <gülüyor> canım Sen dediğin her gün yapılabilecek bir şey. Mesela o gün <gülüyor> Olur mu her gün? Var. Nasıl? Biz Şimdi, de orada o, bir şeyler yapalım. Çok özür dilerim. Oscar töreni gerçekleşirken bir hafta önce sen... Oscar töreni özel gecesi yapamazsın yani mekanda. İzlemene gerek yok yapamazsın yine de yapamazsın. İlla Oscar gecesi olmak. Yani yaparım yani. o geceyi de George Clooney getirtirim. Çünkü biliyorsunuz Gaga'nın geceleri Oscar habercisidir diye şey yaparım. Ya yapalım yapalım güzel olur. Yani e, karşı... derdimiz bir televizyon lazım. Ne olacak? Yani izlerken... Hayır ya falan mı olacak? <gülüyor> Nasıl izlenecek Oscar Tüneyi? bileyim ben öyle bir... Meraklı mı izleniyor? Şey mi Hayır izleniyor? konuşarak izlenir. Yani benim e, Mesela şey Mesela Meltem yaptığı... Cumbul Oscar'larda da çıkar mı? Çünkü Golden Globistler e, Oscar'ların habercisidir. Hayır Golden Globe'da şimdi Meltem Cumbul çıktıysa... Meltem Cumbul kimin habercisi ise Oscar'da o çıkacak. Neyin habercisi Meltem Cumbul? Ben sana söyleyeyim ben konuşmasını izlediğim kadarıyla... Neyin habercisi olduğunu mutfakta söyleyeceğim sana. Yani bir... Meltem Cumbul'u da ya, Meltem. doğru bir şekilde değerlendirelim. Türkiye'nin Hollywood'a en yakın ve Hollywood'da iş yapma ihtimali en yüksek oyuncusu. Bugüne kadar herhangi bir şey Oyuncu yapmış yolunda. olması önemli değil. Hollywood'da bir iş yapmaya en çok yaklaşmış oyuncumuz mu? Oyuncularından diyoruz? biri diyelim de. Ee, öyle bir şey ama olsun ama çok, çok önemli tabi yani merak şey aslında biz yani şeyini yapıyoruz ama e, altın kürede bir sunuma çıkması çok gerçekten önemli. çok önemli bir şey e, çok 30 saniye 40 saniye kadar bir sunumu var galiba hı hı. orada verdiği e, mesaj işte oradaki duruşu bir ödül vermemiş olması falan filan onlar konuşulabilir uzun uzun ama 6 de yer alması önemli yani kimin habercisi Oscar'da ona göre bir düşünce taşınacağız. Türkiye'nin Hollywood'la birlikte en çok anılan oyuncusu diyebiliriz o zaman Meltem Cumbul için. kendi yani diyebiliriz tabi. Diyebiliriz ve onun da zirvesi herhalde şimdilik zirvesi Golden Globes'te ara sunuculuk yapmış olması. Evet öyle bir şey var. Ee, o yüzden e, rahat rahat soruna cevap veriyorum. Rahat rahat mekanımızda Oscar gecesi yapabiliriz. Yaparız hakikaten. Ne, neler yapılacak? Bir, bir tane e, kırmızı halı tipi bir şey almamız kırmızı lazım. Kırmızı halı olacak oradan insanlar yürüyerek geçecek. Oradan geç, geçecek. Ve kapıda biz oturacağız üçümüz. Oturacağız mı? Ha -ha. Giriş bilet Giriş. kesmek için. Evet orada. Anlamadım oradan. ben. Hayır gelenleri kıyafetini eleştireceğiz. Ha, ne ne e giyiyorsun? Kimi giyiyorsun? Öyle soruluyor değil mi? Kimi, kimi giyiyorsun diye sorduk tam Türkçeye nasıl çevirdiler? Nereden bu mu diye mi çevirdiler? Başka rengi var mı? Kaç Kim? aldın? Nereden aldın? Başka bunun, rengi bu, var mı? Bunun bana göre olan XL'i var mı mesela? Biz <gülüyor> kendimize ya eşlerimiz için bir şey düşünüyorsak onun bedenini söyleyeceğiz. Bunun şu bedeni var mı falan kıyafetleri diye. Kıyafetleri değerlendireceğiz. Ondan sonra kıyafetleri değerlendireceğiz. Ee, sonra o kişi içeriye mi geçecek? İçeriye geçecek. İçeriye geçecek. Ee, ondan, ondan sonra, sonra ayran kola bir şey alır mısın? Hafif bir kokteyli havasına isteyen ayranını içecek isteyen kefirini içecek. <gülüyor> ondan sonra kefir eşliğinde Oscar törenleri sabaha kadar izlenebilecek. Oradan yani. çıkacağız sonra yayına geleceğiz. Oradan çıkacağız ee, bir şeye gideriz. Çorbaya gideriz. Çorbaya gideriz doğru. Ondan sonra, e, sonra. Yanlış anlaşılmasın bizim mekanımızda da çorba var da. Ara ara hani başka yerlere de gelenekselleşmesi olur. anlamında. Yani ilk Oscar gecesi olacağı için öyle bir şey olabilir. Ondan sonra ara ara bağlanmalı falan olabilir. Yani mesela e, Meltem Cumbul orada olursa. Ona diyeceğiz ki Meltem Hanım böyle böyle. Arada bize de bir. Mesaj verir misin? Birileriyle konuşabiliriz ama Oscar töreni biraz böyle Olduğun ortamdaki insanlarla Konuşarak izlenir bir şey gibi geliyor bana Yani ödül törenleri öyle Altın kürede de öyle bir şey var aslında ee, O yüzden böyle biraz Konuşmaya uygun bir ortam ya Şey yapmamız lazım Yaratmamız lazım Beyler Televizyon sesin biraz sıkışsın diye ben arada bağırırım istersen Hah, tam işte aradığım şey buydu hiç aklıma gelmeyen ama aradığım şeyin cevabını sen verdin ben pratik çözümler merkeziyim bak, nereye koyacağız peki böyle? televizyonu küçük, televizyonu yapalım küçük televizyon yapalım illa... barın üstüne koyalım Tabi taksilerde bakım. veya şeylerde Tabii. var ya ondan koysak hem sıcak bir ortam olur kafalar böyle meraklısı yaklaşır yani herkes... izler isteyen arkaya geçer doğa geçer ama yani öyle mesafede olacağı için lütfen herkes saçını en azından başını yıkayarak gelsin o geceye çünkü yani, çok yakın olacak çok mesela. yakın olacak kokuyor <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Evet şarkının bitmesi sohbetin başlaması demek her zamanki gibi modern sabahlarda okta bey uzun uzun bakıyorsunuz o twitter'da mı yazıyor programda ne söyleyeceğiniz bu işler efendim çok teşekkür ederim bu itifatların dolayı ee, sen ne araştırdın en son internette çünkü fellik, fellik fellik e, anladığım kadarıyla haber altı yorumlarını okuyorsun hı hı. ne okudun en son bize biraz bahseder misin? Onları hiç böyle görmemiştiniz diye bir ilginç e, bir şeye girdim. Kim hakkında? Kim bir fotoğraf galeriye girdim. Çeşitli ünlülerimiz değişik pozlarda. Bu ünlüyü tanıdınız mı diye pek çok ünlümüzün çocukluk fotoğraflarını gördüm ve gerçekten de bugün e, tanıdığımız... Ülkemizden mi ünlüler mi yoksa Ülkemizden yabancı var, mı? Ülkemizden var, yurt dışından da var. Ve bu pozlar parmak ısırttırır diye e, şu anda çocuklar belki kar tatili nedeniyle okula gitmemişlerdir. Yanlış anlaşılmasın. Aileler kendileri kar tatili ilan etti bazı aileler. Hı hı. E, yoksa Ankara okulların tatili olduğu şehirlerden değil. Konya öyle, Uşak öyle. Afyon galiba. Afyon şey da olmuş. öyle olabilir. Sayalım mı onları kar tatili olan şehirleri? Say bakalım belki bir iki kişi dinliyoruz sonradan. Özen, özendiğimiz şehirler. Konya, Sivas, Uşak, Zonguldak, Aksaray ve... Neresi olabilir? Afyon. Hı -hı. Bartın. Hayır. Tokat olacaktı Ayy, Oktay. Tokat'ı nasıl bilemem ya. Tokat'ı nasıl bilemem. E artık bu karda da tatil olmuyorsa herhalde bir daha kar yağınca tatil olacak diye bir beklenti içine girilmemesi lazım değil mi? Ama bu kardan da bir tatil çıkmazdı. Yani sabah yolları gördük açık yollar. Kar tatili olması için okulla yerde çünkü gittiği zaman, zaman hasta olacak diye kar tatili olması lazım. Yoksa o, okula ulaşmada bir zorluk Soğuk ama dışarıda hava. Ben anlamadım ne demek istediğini. Soğuk bir, yüzünden soğuk... mi oluyor kar tatili? Neden oluyor bilmiyorum. Ben İzmir'de büyüdüm. Ben böyle bir bizde hiç tatil olmuyordu. sen okulda artık kaç senedir Ankara'dasın? Ya. Kaç kere tatil oldu Ankara'dayken sen ama yani? Ama ilk ve orta dereceli okullar tatil oldu. Neye dayanarak tatil oldu bilmiyorum. Ben o günlerde zaten kafadan tatildim. Oo çok kar var. Ben bir zamanlar Ankara'da şeyi yaşamıştım ondan çok utanıyorum ya, hala böyle benim yatağım pencereye dayalıydı başucu işte uyanıyordum falan 12'de falan <gülüyor> pis bir adam olduğumdan ondan sonra şakır şakır sesler girdim o çok yağmur var ben yatarım falan diyordum meğer o eriyen kar sesi oluyordu falan. Şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Ama neden okullar tatil edilir? Nasıl tatil edilir bilmiyorum. Neden tatil edilir? İşte yani şeyden ya. Benim aklıma şey geliyor. Yollar çok karlı, He. okula ulaşması evet. zor. Evet, O var. Onun dışında hava çok soğuk, çocuklar üşür. Hafazan Allah diye okul tatil ediliyor mu? O da yani tatil edecek adamın kullanabileceği bir şey. Bir cümle. Ama yani tatil olmasını isteyen adamın daha doğrusu. Yani Hem de aynı zamanda şöyle şöyle bir şey de var. Yani çocuklar gidecekler mini mini kardeşlerimiz gidecekler hasta olacaklar diye böyle bir söylenebilecek bir şey ama esas galiba ulaşım Ama bir yandan da şey var şimdi dünya ya bu kar hı hı. mesela şey diye bir e, meteorolojin işte güneş açacak o yüzden karlar pişir pişir eriyecek diye e, bir şey yapıldı o yüzden dün tatil edilmedi bu okulların tatil olması mesela sabah eğer tatil edilseydi nasıl duyurulacaktı? artık çok geç yani niye bunu dünden etmediler falan diye bir şey oluyor bunun tam zamanı diye bir şey var mı? Nedir yani bugün şimdi mesela sabahtan Veya şu anda kar yağmaya başlasa evet. Ne olacak ya okullar tatil gidin Çocuğunuzu okuldan alın mı diyecekler nedir Onu yani Çünkü şey oldu Bugüne kadar bir iki ben kar tatilinde hatırlıyorum Şey diye artık çok geç, Yani bu dünden geceden söylenseydi Ki mantıklı cümlelerdi Bunlar yani o şey için Evet ya yarın geceden, geceden söyleselerdi bunu şey olurdu Ya da dün akşamdan söyleselerdi diye Bir kere ben hatırlıyorum yarın Ankara'da okullar tatil diye bir bir kere yani böyle bir gün ben öncesinden ben hatırlıyorum o şeye de gece yayını yapıyordum o zamanlar o anonsu ben yapmıştım mesela. Yarın okullar tatil diye otlu mi? tatil olduğu falan diye. O de hiç karda kışta eğitime devam diye bir sloganı olduğundan yani evet. o tatil olması çok büyük haberdi ve ben o sene Pulitzer almıştım. Bu anonsla haberi ha. radyodan vererek. Bu an anonsla ve yani herkes yalan zannetmiş yalan zannetmiş bu şey. olamaz böyle bir şey olamaz. Çünkü Herhalde o dönem Ege, gençtim inandırıcılığım sıfırdı. Ege neymiş? Orson Felse özeniyormuş. ODTÜ'de okullar tatil edilmiş. Herkes diye koşmuş ne oluyor diye. Ona o o sene diyorsun değil mi? O sene evet. O sene yani normalde gelmeyecek adam bile geldi. Sırf ben anonsu tatil dedi. Ve benim. ondan sonra zaten artık ODTÜ'de Tatil yok. bunlar yani zaten. Bugün tatilde evet ama bundan sonra yok diye o tamamen kaldırıldı. O ve dönem bu... vektörlükte şey diye konuşuldu. Tatil yapsak da geliyor zaten bunlar. Geliyor diye. zaten diye ve bu olayın üstüne yok yok toprak atılmaya çalışıldı ama aç. şu, bugün açtık yine Eğitime o konuyu. Eğitime aç, bilgiye aç, öğrenime aç. Öğrenim dediniz. <gülüyor> tebrik ediyorum sizi. Ee, ve bir kere daha Pul Pulitzer'inizden dolayı da tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Daha iyilerini aldınız.